Şu mübarek günlerde Allah bizleri de, neslimizi de bir an olsun nefsimize bırakmasın. Allah bizleri iyilerle karşılaştırsın, iyiye hayra sevk eden insanlarla dost kılsın. Yediği helal, içtiği helal, konuştuğu güzel söz olan samimi insanlardan eylesin. Bugünlerde sahabelerin hayatını okuyorum da, Alimin birinin bir sözü çok hoşuma gitti. Allah bizleri de öyle kılsın. Sahabenin birini tarif ederken şöyle bir cümle kullanmış. Asla kimseye kin, haset duymazdı diyor. Sahabeyi tarif ederken. Allah bizi de bu vasıflarla vasıflananlardan eylesin. Evet. Bugün sizlere yine tefsir dersine devam edeceğiz. Bugünkü ayetimiz Bakanı Suresinin 34. ayet-i kerimesi. Meal olarak sizlere bir hatırlatayım. Hepinizin bildiği, bildik olan ayetlerden. Ve o meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Kibrine yediremedi ve inkarcılardan oldu. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle devam eden ayetler var siyah ve silakında ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor ve akabinde olaylar onların hepsine secde edin dedik diyor. Melekler ne yapıyor? Secde ediyor ama onların içinden bir ifrit var Cinne, cinlerden dediğimiz, tayfeden bir tanesi, şeytan dediğimiz, o ne yapıyor? Diretiyor, dayatıyor, kibirleniyor, yediremiyor ve inkarcılardan oluyor. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Yapmış olduğumuz bir hac ibadeti, tutmuş olduğumuz bir oruç ibadeti, şu günde beş vakit kılmış olduğumuz namaz ibadeti, Bunların rükünleri rastgele rükunler değil, rastgele yapılan hareketler değil. Yapmanın sana kazandırdığı, yapmamanın da senin bedenine ve ruhuna kaybettirdiği çok şeyler var kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, yaptığının bilincinde olan samimi kullardan eylesin bizi. Eskilerin böyle sohbetlerine gittiğimde çocukken falan, hep camiden çıktıklarında veyahut sohbet ortamında dua et derlerdi birbirlerine. Hep dua isterlerdi. Birbirlerine dua ederlerken şöyle derlerdi. Ben merak ederdim ne derlerdi diye. Ne demek isterlerdi? Diye. Allah size şuur ihsan etsin. Allah size şuurlu kılsın. Hakikaten çok güzel bir dua kardeşim. Yani yaptığını bilerek yapmayın hasepesi. Yöneldiğin makama, döndüğün kıbleye, bunu yapınca kardeş olduğun insanlara, kardeşlik nedir, hukuku nedir, bunu bile samimi kullardan eylesin demek. Yani bir ruku etme, sadece senin ruku etmen, geçen derste işlediğimiz gibi, bir ruku ile kalan bir şey nedir? Değil, bir ruku ile bir talim ettiriyor Allah seni. Ve bu talimle görsel bir talim sana tahkike gidiyor. Yani önümüz kurban ayı Allah izin verirse bir aydan daha az bir zaman kaldı. Ne diyor? Sizin kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a gidiyor. Ne gidiyor? Bak bedenem görülen bir şey yapıyorsun. Maddi olarak bir şey ne yapıyorsun? Yapıyorsun ama hepsi sana. Gel bugün kes, kurban oluyor mu? Olmuyor, yarın keselim, dağıtalım, hiçbirini eve koymayalım, bak onu yerine geçmiyor. Ama o gün yaparsan, onun dediği gün yaparsan, bayram namazından önce kes, yine geçerli değil. Bir vakti var, yani şeklende, vakitlende, maddende yapma var, bir de bunun içinde onu destekleyen, geçerli kılan ne var? bir eylem var. İşte kardeşlerim secde ibadetlerin içinde rükunlerin içinde çok önemli meselelerden bir tanesidir. Ve geçmişte de kafirler, despotlar veyahut firavunlar sırf enelerini yani nefislerini tatmin etmesi için insanları kendine hep ne yapmışlardır? Secde ettirmişlerdir. Hatta mesela Belkıs'ın kıssasına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam diyor ki, nerede hütüt? Ya diyor bana bir delil getir ya da karışmam. Hütüt geliyor, ayet-i kerime devam ediyor. Diyor ki, bel kısım kavmündeydin. Şeytan hepsini kandırmış ve hepsini güneşe secde eder halde buldum diyor. Yani secde insanın fıtratında da ne var? Kuran bir şey büyük gördüğü, etkilendiği, harikularda gördüğü şeye ne yapıyor insan? Bir secde etme ihtiyacı hissediyor. İşte Allah Azze ve Celle meleklerden Adem'e ne yaptı? Secde etmelerini emretti. İblis etmedi. İblis neden etmedi? Allah kendisine isteseydi. İblis Allah'a ne yapmıyor? İnkar etmiyor ki. Allah'a ederdi. Adem'e ne yapmadı? Secde etmedi. Aynen gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bakın. Yani biz diyor Muhammed'i istemiyoruz. Veyahut Allah bula bula Haşim oğullarından diyor Muhammed'i mi buldu? Ya yani ne yapmıyorlar? Davetçi beğenmiyorlar. Yani müşriklerin bunlar nedir? Hep huylarıdır. Ya Allah birine danışacak mı ya? Şunu mu vereyim bunu anket mi yaptıracak? İstediğini ne yapar? Gönderir. İşte secde et diyorsa ister taşa ister. Hani Ömer ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Haccın menasıkından birisi nedir? Hacer-i istilam etme. Yani selamlayacaksın onu. Ey taş diyor. Vallahi diyor ne fayda verirsin ne de zarar. <gülüyor> Allah Resulü'nün diyor bunu yaptığını görmeseydim vallahi bunu yapmazdım diyor. Bakın yani Allah isterse bir taşa, isterse başka bir yere. O isterse istediğine ne yapılır? Yapılır. Secde çok önemlidir, bir tazimdir ve inandığına insanın nedir? İnandığını göstermesidir. Sözlüğe baktığımızda ki bir kelimeyi incelediğimizde biliyorsunuz bir lugavi, bir sözlükteki, bir ıstılahtaki kelimesine ne yapmak? Bakmak zorundayız. Sözlükte eğilme, boyun büküş manasına geliyor. Bu anlamda Allah'ın önünde eğilme, ona kulluk yapma manalarında. Ve insanları da, hayvanları da, cansızları da ne yapıyor? Bu hepsini kuşatıyor. Secde bir anlamda üstün bir varlığın önünde onu büyükleme ve kendini o varlığın önünde tamamen küçük <gülüyor> Nedir? Aciz olduğunu itiraf edip ona vücut dilinden bunu nedir anlatmadır. Özel anlamıyla secde ise en önemli ibadetlerimizden olan namazı tamamlayan ve yedi aza üzerinde yapılan harekettir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, namazı tarif ederken ne diyor ümmetine bizlere? yedi aza üzerine secde edin, elleri ve paçaları sıvamayın diye bize ne yaptı? Emretti diyor sahibi. Bunu Müslüm'de, Ebu Davut'ta, Nese'yi de İbn-i ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Nevevi bunun şerhinde diyor ki bu konuda hiçbir imamın ihtilafı nedir? Yoktur. Yani çemre diyoruz ya şöyle. Namazda bu nedir? Haram olan Başka rivayetlerde ise erkeğin saç örgüsü ve topuzu nedir? Haramdır. Namaz kılan bir kardeşi erkeği gördüğünüzde uzun saçlı olabilir gayet normal ama lastiği şeyi varsa namazdayken onu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Ve elleri ayaklarında varsa onu ne yapıyorsunuz? Uyuyorsunuz. Buna neden yasak? Yasak olduğu için, o dediği için demese sorun yoktur. Evet. En önemli ibadetlerden bir tanesidir. Yedi aza üzerine secde edilmedi mi de o namaz nedir? Geçersizdir. Allah hakkıyla yerine getirenlerden eylesin kardeşlerim. Kardeşlerim secde kelimesi Kur'an'da 92 yerde geçiyor. Ve bundan birçok kelime türemiştir. Secde yapana sacit. İşte yere serdin namazla seccade. Ondan sonra çok secde yapana süccat, üzerinde işte bina yapılmışsa mescit. Yani bu kelimeden secdeden çok şey ne yapılmıştır? Türemiştir. Yani secde edilen yer, bina, mescit manasında, cami manasında ve secde organlarına da mescit adı verilmiştir. Secde yapma olayına da sucut denmiştir. Sucud aynı zamanda çok secde yapan insan manasına da, da ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. ayeti i Kerime'de secde edin diyor. İbadet anlamıyla secde Allah'ın bizden istediği nedir? Bir emirdir. Önce bunu bu şekilde ne yapmalıyız? Yakalamalıyız. Yani yatıp kalkma sorun değil. Secde edin diyor. Bunu kim istiyor? Önce bunu Allah'ın istediğini ne yapmalıyız? Anlamalı ve ayırt etmek zorundayız. Ve kardeşlerim secde insanın bütün azalarının Allah'a karşı nedir? Baş eğmesidir. Bu aynı zamanda meseleyi zıttıyla yakalayalım. kibrin karşıtıdır. Yapıyorsan kibirden uzaklaşıyorsun. Yapmayan nedir? Kibirlidir. Aynen iblis neden etmedi? Kibirlendi. Yani burnunu ne yaptı? Büktü yere getirmedi. İslami manada alnı yere koymak şeklinde Allah'ı tazemin büyüklemenin ve Allah'a itaat etmenin en yüce noktası nedir? Secdedir. Kardeşlerim her çeşit secdede ibadet, boyun büküş, kendini aşağı görme ifadesi vardır ama Allah'tan gayrısına secde nedir? Küfürdür. Hadislere bakıyorsunuz tab bütün hemen hemen hadis mecmualarının hepsinde gelir. Muaz ticaret için Şam'a gidiyor. Deniz aşırı ülkelere gidiyor. Dönüşünde geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Be adam, niye secde ettin? Ne yaptı? Sordu. Allah'tan gayrına secde nedir? Küfür. Kim yaptı bunu? Sahabe. Allah Resulü tekfir etti mi? Görünen bir secde var. Bak. Hem de sahabe. Niye yaptın? Soruyor şimdi. Cevap akli geliyor. Sahabe diyor ki, gittiğim yerde... Rahiplere, yani din adamlarına, devlet başkanlarına, kumandanlara insanların secde ettiğini gördüm. Yani ticaret için gittiği yerde. Şimdi anladınız mı müşrik diyarına gidişin neden yasak olduğunu? Hı? Ne yaptım? Eğer secde edilecek bir varlık varsa bu da Allah'ın Resul'dur deyip onun için secde ettim diyor. Anladınız mı? Yani insanın ilmi kıtsa, meselelerden haberi yoksa, müşrik diyarına gitmesi o insan için nedir? Haramdır. Allah şeyhe rahmet etsin Şeyh Albani'ye. Avrupa'da çalışmanın haram olduğunu söyler bak Avrupa diyarında. Şeyh Albani'nin bütün fetbalarını alan Müslümanlar bu işe gelince bir türlü almıyorlar. Şeyh diyorlar ki sen bunu cebine çıkarıyor. Şeyh diyor ki tamam diyor ama çocuklarınızın diyor hesabını Allah'a veremeyeceksiniz diyor. Bugün Şeyh itiraz edenler Avrupa'da çalışmanın caiz olduğunu söyleyenler çocuklarına bakarak Şeyh kemiklerini sızlatıyorlar. Evet. Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen akabinde diyor ki Allah'tan gayrısına secde edilmez. Bu nedir? Küfür. Nasıl küfür? İslam'dan çıkaran bir küfür. Devam ediyor. Bugünkü kulakları çinlesin. Cinayet şey, Diyanet İşleri Başkanı var. Kabul etmediği bir hadis var. Birinin birine secde edeceğini emredecek olsaydım, kadının erkeğine, yani kocasına secde etmesini emrederdim. Hatta kocasının her tarafı irin olsa. Diliyle yalasa yine de hakkını ne yapamaz? Ödeyemez. Hadisçi geçinen hocamız bu hadise geldiğinde iğrenç bir şey böyle bir şey dinimiz emredemez diyerek ne yapıyor? Kadınların içine gelip şirin gözükmek için inkar ediyor. Gidince görür. Doğru muymuş? Yanlış mıymış? Evet. Secde çok önemlidir. Demek ki Allah'tan gayrısına yapılması nedir? Haram. Bugün taşa secde edenler var mı? Evet, tamam. Kim bunlar? Müslüman mı bunlar? Müslümanlar ne yapar? Yere secde eder. Ama başka dinden olanların kendi dinlerine göre neleri vardır? Bir Allah'ları, bir peygamberleri, bir kitapları, bir yaşayış şekilleri var. <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> Mesela bizim Allah'ımız her şeyi bilmez mi? Bilir. Olmuşu, olacağı. Olmayanın da neden olmayacağını bilmez mi? İblisin secde etmeyeceğini bilmiyor mu Allah? Biliyor. Ama burada bize ne yapıyor? Bir şey anlatmak istiyor. Bugün birisi çıkar, Müslüman olduğunu söyleyip de Allah kaybı bilmez derse. Allah şuraya secde edin, yok oraya pis, ben oraya etmem. Şuradan taş toprak olmadıkça oraya ederim derse, veyahut birisi çıkarda, Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gidecekti. Ama çok benzedikleri için, amca çocukları ya bunlar, Muhammed'e gitti derse, e sen bunların hangi dinden olduğunu söyleyeceksin. Veyahut ama geldi, yüzünü ekşittir. Kaşını şey yaptı ayeti geldiğinde o münafık ama geldiğinde yüz çevirdi diye tercüme edersen sen bunlara nasıl müslüman diyeceksin? Nasıl diyor abi? Mustafa İslamoğlu'nun mealini okursanız Abese suresini ama geldi de yüzünü eksitti ayetinde o müşlük diyor o münafık yüzünü eksitti diyor dönderdi diyor. Şia zaten bizim Kur'anımıza inanmaz ve karalamak için de zaten direkt Abese Suresini getirirler ki Mustafa İslamoğlu da klasik yolu denemiştir. Yani konumuz bu değil ama İslam dediğinde Allah sevdi diyorsa sorgulanmaz. Sorgulanırsa bunun adı neydi? Kibirdir. Kibir de haktan geleni kabul etmemektir. Kibirli olan insan da cennetin kokusunu ne yapamayacak? Duyanmayacak. İşte meleklere secde edin dedik. Onlar hemen ne yaptılar? Yaptılar. Hadisi şerife gidelim. İnsanın mayası da yaratılışı da çok önemli kardeşlerim. Melekler nurdan. Cinler zehirli ateşten. Ademse topraktan yaratıldı. Şimdi nur dediğimde insanın içine bir, her zaman bir güzellik geliyor değil mi? toprak dediğimizde de bir güzellik. Duman dediğimizde hangimizin hoşuna gider? Anca sigara içenler. Başkasının gitmez. Doğru mu? Evet. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Konumuza dönecek olursak e, iman ve küfür yönünden olaya baktığımızda kul İster Allah'ın huzurunda olsun, ister bir başkasının huzurunda olsun, yere kapansın, bu onun o kapandığı, secde ettiği ne ise ona neydir? Bir itaatın göstergesidir. Biz ne için yaratıldık? Her sözde, her işte, her amelde Allah'a kulluk için. İnsan ya Allah'ı razı edecektir ya da nedir? Gayrısını. Yani yaptığı bir secde, yani Allah'tan gayrısına yaptığı bir secde basit bir olay nedir? Değildir. Bu bir kulluğu ve itaatin en üst noktasını gösteren nedir? Bir olaydır. Ona bağlılığını gösteriyor. Secdeden kimin karşısında secdeye kapanıyorsa o makama sınırsız saygısının olduğunu gösteriyor. Şimdi bir dönem bir adam bir mezarın yanına gidip mozolede durup seni bunlara şikayet ediyorum deyip böyle ağlayarak bir mezarın yanında adam döndü şimdi. Apoletti falan böyle yakışıklı kılıçlı bir adam. Şimdi herkes bunlara güldüler. Ben Hacı Bayram'da esnafım. Akşama kadar ondan daha beter yapanlar var. Şimdi ona gülenler buna hiç gülmüyor. Hatta Orada birini bir engellemeye çalış. Senin canına kadar ne yaparlar? Hastedirler. Hatta gidin Hacı Bayram'da o işte bir yerlere duran adamlara kafir diyen adamlar, dinsiz diyenler kendilerini de işte bunlar evli ya bunların yüzü sürümetine biz Allah'tan istiyoruz diyerek ne yaparlar? Ta secdeye kadar hareket yaparlar. Hatta ben kardeşler Medine'deyken e, camiye gidiyordum bir ikindi vakti askerler orada bir karı kocaya e, şey yapıyorlardı çevirmeye dışarıda Mescid-i Nebevi'nin dışında karı koca yere oturmuşlar ikide bir o yeşil kutlu olan yer var ya oraya doğru secde ediyorlar kendilerine göre dua ediyorlar herhalde birileri oradaki askerlere şikayet etmiştir o askerler de beyaz elbise insanlar yine görevliler ya. Yani. Adamları çeviriyorlar, onlar geri dönüyorlar, peygamberimizin şeyine doğru yani, mezarına doğru dıştan secdeye kapanıyor. Şimdi, tabii Araplar Türklerin dilini anlamıyor. Bunlar, onlara nasıl lanet ediyorlar, nasıl beddua ediyorlar o karı koca. Yani kendilerini peygambere secdeden alıkoydukları için. Kardeşlerim, Allah'tan gayrı kimseye secde ne yapılmaz olmaz. Ne bir peygamberin kabrine, ne başka bir veli gözüken veya bir başkasına asla secde ne yapılmaz? Olmaz. Secde ancak Allah'a olur. Veyahut yaşamış olduğumuz toplum öyle bir karmaşa içinde ki açın el haşiyeyi, bu Reddul muhtarın bir şeyidir. E, ne diyor biliyor musunuz orada? İmam-ı Şafi bir meseleyi bulup da, şeyi, bir meseleye takıldığında, bulamadığında, Ebu Hanife'nin kabrine gidermiş, iki rekat namaz kılarmış, ayrılmadan meselesi hallolurmuş. Biliyor musunuz? Tabi buralara kadar sokmuşlar bunu. Daha ileriki sayfalarda, İmam-ı kötülemek için öyle sözler demişler ki, işte Mısır dolaylarında, İdris bin Şafi diye birisi çıkacak. O ümmetin deccal olacak. Sakın ona uymayın gibi. Yani birçok şeylere girmişler. Yani buradaki anlatmak istediğim maksat secdeyle alakalı insanlar ululadıkları insanların kabrine secde etmeyip çok basit bir olay görmüşlerdir. Hatta bugün yaşamış olduğumuz toplumda kendilerine Müslüman diyen Hatta çok çok iyi Müslüman gören, şeytana bile Allah yarattı diye Müslüman gözüyle bakan, Firavun'a bile mümin diye öldü diyen taifeler, canları sıkıştı, başları dara geldiğinde ne yapıyorlar? Hemen ölüden yardım bekliyorlar veya kabre gidip, iki rekat namaz kıldı mı 0-900 hattı hemen önlerinde ne isterlerse geliyor. Bu secde basit bir olay değil kardeşlerim. Allah kendisinden başkasına secdeyi ne yapmıyor? İstemiyor. Ve kıyamete bakın. Allah Azze ve Celle yeri ve göğü dürdüğünde, kıyametin koptuğunda, kim kime ibadet ediyorsa gitsin, karşılığını ondan alsın dediğinde ortada bir topluluk kalıyor. Kim bunlar? Müminler. Ve Allah'ı aldatmaya çalışan Münafıklar. Aleyküm selamlar. Müminler secdeye gittiğinde kim gidemiyor? Münafıklar sırtının üstü geriye ne yapıyor? İşte secdenin karşılığını tek görecek tayfe kim kardeşler? Müminler. Allah bizi de, neslimizi de onlardan kılsın kardeşler. Secde, basit bir secde değil kardeşler. Secde ikiye ayrılır. Birincisi, ihtiyari, ikincisi de teşhiri dediğimiz. Yani birincisi insanın kendi tercihiyle yaptığı secdedir ki özgür iradesiyle bu yalnızca insana mahsustur. Bir de teşhiri ki kainattaki her şey hal diliyle Allah'ı ne yapar? Zikreder. Yani secde eder. Allah Azze ve Celle Yarattığı her şeye bu emaneti ne yapmıştır sunmuştur ama maalesef inkarı şey, maalesef Adem bunda istekli davranmış, aceleci davranmış ve emaneti ne yapmıştır Adem yüklenmiştir. Onun için kardeşlerim e, mutlak secdeye Allah bizleri ne yapıyor davet ediyor. Ve ihtiyari hakkını özgürce Allah kullananlardan eylesin. Evet. Secdeden yüksünüp de lanetlenenlerden bizleri Allah Azze ve Celle neslimizi de e, beri kılsın. Evet. Secdenin de çeşitleri var kardeşlerim. Burada bunu açacak olursak, mesela büyük bir kafirin öldüğünü duyduğunda şükür secdesi, çok sevinçli bir haber aldığında yaptığın bir şükür secdesi veyahut e, Kur'an okuduğunda e, secde ayetleri geçtiğinde tilavet secdesi veyahut namazdaki rukunun secdesi veyahut namazda yanıldığında yanılma dediğimiz seviz secdesi gibi secdeler nedir? Vardır. Ama taşa secde yoktur. Puta secde yoktur insana secde yoktur. Bu benim ilahım ben buna tapıyorum deyip secde yoktur. Aleykümselam. Veya o karı koca arasında böyle gidiyordur, ayaklarına kapanır böyle secdeye kapanır. Aman gitme karı, evde kal deyip secde yoktur. Bunlar yoktur. Evet, şükür secdesi çok önemlidir. Belki ihmal ettiğimiz, yapmadığımız yapmadığımız Belki de terk ettiğimiz sünnetlerden bir tanesi bu. Bir örneğini anlatayım. Belki birçok zaman verdik bunu. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşın kazanıldığı haberini alınca hemen kıbleye doğru dönüyor ve secdeye kapanıyor. İbn-i Mesud bekliyor, bekliyor. Allah Resulünde ses yok. Korkuyor böyle yani öldü zannediyor. Hiç kıpırdamıyor. Parnağımı diyor şöyle dokandım, kafayı şöyle kaldırınca diyor, çevirince koptum diyor. Yani o kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbuna e, tazimle secde ediyor ki secde bu işte. Ben yani kafayı döndürünce ben korktum diyor. Yani i̇şte şükür secdesi bu kardeşlerim. Tilavet secdesi de biliyorsunuz 14 yerde şimdi anlatsam yerlerini kafanızda kalmayabilir ama herhangi bir kaynakta bakabilirsiniz. Buralar geldiğinde secde ayetleri insanın secde etmesi gerekir. Bu bir sünnetti. ve Vesselam yapmış da terk de etmiş. Abdestli, abdestsiz kıble cihetine dönerek tilavet secdesini cemaatten, ferde, namazın içinde dışında yapabilirsiniz. Yalnız şöyle bir vaka var. Biz diyor tilavet secdesi yaptığımızda bir tanesi diyor yerden çakıl taşlarını aldı ağlına tuttu. Ben de secde ettim diyor. Allah Resulü kafir oldu diyor. Ya, ne yaptı bu? Kibirledir, Büyüklendi. Allah bizi bunlardan kılmasın Allah kardeşlerim. Seves secdesi ise herkesi masumluk sıfatına çıkarıyorlardı. değil mi? Namazda ilk kim yanılmış? He? Yanılmasa biz bugün namazda yanıldığımızda nasıl yapacaktık? Hani masum hiç hata etmez diyorlar ya. Ama Allah Resulü ne diyor Ali silahü ve Ben de Adem oğullardan bir Adem Benim de kızgınlık hanım var. Benim de unuttuğum gafil olduğu yerler vardır diyor. Namazda her şey anlatmış mı? Anlatmış. Doğrusu o. Bir gün namaz kılıyor. Ee, sahabe diyor ki Zül namaz kısaldı mı? Ne oldu ki diyor? E, eksik kıldın, ben tam kıldım diyor. Bakıyor Ebu Bekir'e, Ömer'e arkasına, onlar diyor ki evet ey Allah'ın işte, eksik kıldın. Ne yapıyor? Hemen iki daha kılıyor. Fazla kılıyor, iki secde yapıyor. Yani namazdaki e, yanılmalar bizim için ne yapıyor? Yapmada ölçü oluyor. Olabilir. insan dalabilir, gaflet edebilir, bilmeyerek terk edebilir. Bunu da ne yapıyorsun? Namazın sonunda tamamlıyorsun. Allah bize böyle bir ruhsat verdiği için ne kadar hamd etsek azdır kardeşler. Ne kadar azdır, yani hamd etsek. Bunlar basit olaylar değil. Muhakkak şeytan bizi ne yapabilir? kalebe çalabilir, ne okuduğumuzu şaşırtabilir, hangi rekatli olduğumuzu şaşırtabilir. Yani sağa bak der, sola bak der, uğraştırabilir. Ama bakın bir sevinç secdesi bunun hepsini ne yapıyor? Götürüveriyor. Demek ki secde bu kadar önemli. Yani kulluğun özünü esasını anlatan nedir? Bir olaydır. Ve Kur'an bunun üzerinde hassasiyetle durmuştur. Orada biz neyle tanınacağız? Secde izi. Müminler de orada secde iziyle ne yapılacak? Tanınacaklar. Ateş nereye dokunmayacak? Secde mahalleri ne? Düşün secde mahalleri neredir? Buradır, buradır, buralardır, dizlerdir, ayaklardır. Yani ateş yakamayacak. Secde bu kadar basit nedir? Değil kardeşlerim. Çok çok önemlidir. Ve Allah Azze ve Celle bizleri bahsederken onlar secde izlerinden bellidir. Onları rukiye varırken, secde derken görürsün. Allah'tan Lütuf ve rıza isterler, yüzlerinin secdelerinin izinden nişaneleri vardır diyor. Bugün bakın, Türk toplumunda pek bu şey değildir de, Araplar özellikle bu ayeti kerimenin üzerinde, şuralarına bakın kararmıştır çoğunluğun. Yani secdeye gittiklerinde, yani Arap tarafında ben çok gördüm, Türkiye'de pek rastlamadım Secdeye gittiklerinde özellikle şu secde yerini, yere çok bastırıyorlar kardeşler. O da buraya ne yapıyor? Kan oturtuyor, gövertiyor. Allah hâle bulunan amel ettiklerini zannediyorlar. Belki de ediyorlar, bilemiyorum. Ama secde, secdedir. Önemli olan Allah'ın nişanesidir. Önemli olan O'dur. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Boyundan yukarı çıkmayanlardan eylemesin. Veyahut yüzüne atılanlardan eylemez. Ne diyor hadis-i şerifte? Ya iyiliği emredersiniz, kötülükten edersiniz ya da ibadet edersiniz de, boyunuzdan yukarı ne atmaz? Çıkmaz. Veyahut, yüzünüze atılır. Veyahut, geçmiş ümmetlerin lanete uğradığı gibi, siz de ne atarsınız? Lanete uğrarsınız. Diyor. Haftaya işleyeceğim bu ayetleri, ibadetin kabulünde iyiliği emretme, kötülükten nehyetme esası vardır. Rabbim bilenlerden eylesin. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim önemli olduğu için tekrar üzerinde durmak istiyorum. Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Bunlar alın ki burnuna işaret ediyor iki el, iki diz ve iki ayak ucudur. Allah'ın yarattığı organlar ona itaat etme, şükretmek zorundadır. Geçen hafta da dediğim gibi ruku dersinde Allah bir organ vermişse ona da bir ibadet şekli ne yapmış? Koymuş. Hal diliyle yapacak. İşte vücuttaki azalarda secdede yaratılışının gereği ibadeti ne yapıyor? Gösteriyor kardeşler. Yedi aza üzerine secde etmekle emrolunduk. Elleri ve ayakları Sıvamaktan nehyolunduk, saçları topuz yapmaktan ve şeyden de nehyolunduk diyor. Evet, bu da gösteriyor ki kardeşlerim, kulun buna en yakın olduğu hal artık bütün azalarıyla secde ettiği yer. İşte Rabbim burada ne diyor? İste kulundur. Artık benden ne istersen onu sana ne yapacağım? Vereceğim. Allah Resulü diyor ki ve vesselam sakın secdeyi boş geçirmeyin. Kulun Allah'a en yakın olduğun nedir? Burasıdır. Ayşe annemiz naklediyor. Bir gün diyor baktım ki diyor bir ses geliyor diyor. Böyle bir şey sanki mırıldanıyor diyor. Kulak verdim ki diyor baktım diyor Allah Resulü secdede. Kulak verdim kadabından rızana senden yine sana sığınırım diyor. ...sabah baktım ki diyor... ...mübarek diyor... ...gözünden akan yaşlar... ...ettiği duayla... ...sakalından şöyle aynı bir keçi yolu gibi... ...hani bir yol yürülür de... ...yol olur ya diyor... ...sakalından diyor... ...akan diyor o yaşlar... ...yol yapmıştır. ...Allah Resulü bakın gelmiş geçmiş bütün her şeyi... ...affolunan birisi... ...ama buna rağmen... ...secdede boş geçilmiyor... ...ve Rabb'ından ne yapıyor adabından rızana, senden yine sana sığınırım diye yaptığı dualardan bir tanesi kardeştir Allah bizlere hayır versin. Evet, demek ki vücut organları Allah'a aciziyetini bildiriyor ve bu yaratıcıya karşı nankörlükten Müslüman, inanan insan ne yapıyor? Kendini beri kılıyor ve rüküsüyle Allah Azze ve Celle'nin karşısında tamamen alçalıyor. Evet kardeşlerim, bugün bakın Allah'ı tanımayan, onu bir ilah, mabut görmeyen despotlara bir bakın. Nasıl gururlular, nasıl zalimler. Geçmişe bakın, günümüze bakın. Nasıl hileleri var? Nasıl kendilerine boyun eğsin diye tabiatını kana buluyorlar, öldürüyorlar, acımıyorlar. Bir firavuna bakın gördüğü bir rüyayla bütün erkek çocukları doğrattı mı? Bugünkü Esed'in attığı bir bombayla o gün firavunun öldürdüğü insanlar arasında ne fark var kardeşler? Secdeden insan karıncayı bile incitmekten aciztir. Bugün Müslümanın adını terörist koyuyorlar. Bir senaryo bir uzak köşe seçiyorlar. İşte şurada şu kadar insan öldürdü. Günlerce yayın yaptılar. Maksatları hasıl oldu. Kaç terörist çıktı? Yok ki. Görüntüleri yok ki. Görüntü diye bir olay yok. Servisi yaptılar. Rastgele insanları taradılar. Birçok sivil halkı masumca katlettiler. Ondan sonra bilmem El-Şahab, ondan sonra El-Kaide dediler. Yok, İngiliz bir beyaz kadın dediler. İşte kocası onun bir şeyde kendini patlattı da intikam dediler. Ya bu kadar biliyorsunuz, bu kadar kimliklere sahipsiniz de. Nasıl geziyor bu kadın? Ne işi var orada? Sonra beş tane adam. Nerede bu adamların resimleri? Yani Müslümanlar, secde eden insanlar savaş dışında hep merhametlidir. Savaş, savaşta serttir ama savaş dışında asla zulüm ne yapmazlar? Yapmazlar ve yapamazlar kardeşler. Allah Resulü'ne bakın. Kendisi diyor 14 yaşındaki bir genç kızdan dahi hayal itiyor. Nefsi için asla intikam ne yapmazdı? Almazdı diyor. Bakın Hudeybiye anlaşmasına bakın. Sonuna kadar anlaşmaya ne yapmıştır? Bağlı kalmıştır. Onlardan biri geldiğinde teslim etmiştir. Demiştir ki Allah'ın Resulü ben iman ettim. Sözüne ne yapmıştır? Sadık kalmıştır. Bugünse kardeşlerin birlik beraberlik olmayınca Müslümanlar ne yaptığını bilmiyor. Veyahut Müslümanlar hakikaten doğru şeyler yapsa da yaptıkları doğru şeyleri insanlara yanlış olarak empoze ederek inandım diyen birçok insanları da etkilemeye çalışıyorlar. Bunun tek sebebi Allah'a secde etmeyen kibirli burnu havada gururlarına yediremeyen insanların kendilerini güçlü görmelerindendir. Ve bakın bütün hak davasında olan hak erleri her zaman kan dökücülükle, bozgunculukla, yalancılıkla kavmi bölmekle ne yapılmıştır? Suçlanmıştır. Bu hep böyledir. Azınlık olduğu için çoğunluk her zaman kendini ne yapmıştır? Hak göstermiştir. Ama çoğunluğun hak olması Onların haklı olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Allah'ın önünde eğilmeyen insan gönlündeki putları deviremediği gibi küfrün belini de ne yapamaz kardeşlerim? Kıramaz. Secdeden kaçınan insanın yoldaşı secdeden kaçınanların ilk olan şeytandır. Hani biz ona bir şeytan musallat ettik diyor ya İşte bu camiden kaçanın şey nedir? budur yerhamukallah evet. secdede asıl olan kalbin bütün ilgilerden arınıp Allah'a yönelilmesi samimi bir teveccühle ona bağlılığını ve itaatini insanın arz etmesidir kardeşlerim ve bu bir anlamda da kişinin miracıdır kişinin namazı müminin nedir miracı manasındadır secdenin İki kere yapılmasına baktığımızda ise kardeşlerim, bununla alakalı birçok şey vardır. Birincisi kişi neden yaratılmıştır? Nereye gidecek? Her zaman bu namazda bize ne yapılıyor? Hatırlatılıyor. Bu bunun talibinden bir tanesidir. Buna işarettir. Sezde ile toprak arasındaki bağ her zaman bu şekilde karşımıza ne yapar? Çıkar. Şeytan bir kere ile emrolunmuştur, yerine ne yapmamıştır? Getirmemiştir. Biz ise iki kere secde ederek ne yapmışızdır? Allah'a kulluğumuzu gösterip yaklaşmışızdır. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, bize tavsiye ediyor ve secde esnasında duayı çoğaltmamızı istiyor çünkü şeytan ve taraftarlarının amansız saldırılarına karşı koruyacak bizim iki kalkanımız var. Bunun birisi dua, birisi de nedir? Secdedir. Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor? Ancak Allah'a huşu içinde namaz kılan ve dua eden müminler bunu yapabilir diyor. Yani ancak bu müminlerin işidir diyor. Ümmetimden hiç kimse yok ki kıyamet günü, ben onu tanımış olmayayım. Kıyamet gününde benim ümmetim secde ettiklerinden dolayı alınları, abdest aldıklarından dolayı da abdest azaları parlayacaktır. Evet. Cehennem insanoğlunun bütün azalarını yakacak, yalnız secde izlerine dokunamayacaktır. Bukhari ve Müslüman gelen rivayetlerle. Evet, kardeşlerim, kul aynaya baktığında mı şekli şemali düzelir, toprağa baktığında. Hı? Aynaya baktıkça bakarsın, kendini şakülünü şeyini düzeltmeye çalışırsın. Ama toprağa baktıkça insan neyi hatırlar? ahiretini düzeltirsin. Yani insanın bir gidişatı vardır, bir de gideceği yer vardır. Onun için toprak çok önemlidir. Secde anında toprağa alnını koyması, aslını hatırla. Gideceğin yeri bil. Bunun altına gireceksin. Bak bunun altı, yalnızlık yeri. Burada artık sen varsın. O yok, bu yok. Hatta ayetlerde, Allah Azze ve Celle kula soruyor. Bütün akrabanı, talikatını kazandığını vermek ister misin buradan kurtulmak için? Kul hemen tereddütsüz ne der? Evet ama o evet. Yok. Bitti. Ben senden bunu istemedim ki Sadece şükretmen benim için neydi? Yeterliydi diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Toprağa bakma toprağa secde etme insana her zaman fayır kazandırır. O secdenin düşündürdüğü şeyleri yakalayın. Yani aynayla toprağa bakış çok farklı. Toprak sizi düzeltsin. Aynaya bakmasan da olur. Ben hiç ayna müptelası değilim. Dışarıya çıktım mı Hacı Bayram'a gelim hemen Adnan yakalar beni. Hoca yine saçlar dikilmiş tamam. Bit. Yani senin o bozuk yerin hemen düzeltirler. Canını sıkmasın. Çorap mı giydin? Paçan içinde mi kaldı? Hiç tanımasın. Hoca bak paçan içinde. Ama demez ki ağzından çıkan bakışın. Nereye gidiyorsun? Allah'a isyan ediyorsun. Niye camiye gitmiyorsun? Niye hayır konuşmuyorsun? Hiç kimse bunda ne yapmıyor? Uyarmıyor. Ama fıtratta sizi ne yapar? Uyarırlar. Ama toprağa baktığında o insanın farklı bir duyguları ne yapar? Getirir. Şimdi anladınız mı Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinin neden toprak olduğunu, bizimkinin neden halı olduğunu, niye biz secde edip gittiğimizde aynı duygulara erişemediğimizi anladınız mı? Hı? yani bazı kardeşlerimiz şunu diyebilir ya bugün bu kadar imkan var sen de amma gericisin hocam yani bugün camilerin içini kazalım da toprak mı yapalım yapalım yapalım hiç gericilikten alakası yok bunu yapalım <gülüyor> bakın bir oraya secde yaptığınızda o zaman secdenin ne olduğunu o zaman görürsünüz işte o zaman anlarsınız Teverrik bile oturamıyor şurada ya. Oturabilen var mı? Kaykıla kaykıla oturuyorsun. Ama toprakta insan çok rahat ne yapar? Oturur. Onun için tüm kalbi hastalıkların kaynağı, kaynağı nedir? Kibirdir. Büyüklenenlerin ilk başı da şeytandır. Allah'ın emrine isyan etmiş, secde etmemiş ve bununla da Allah onu ne yapmıştır? Tert etmiş, Allah bizlere hayır versin. Namaz kılan bir Müslüman Allahu Ekber deyip Allah'ın huzurunda bel büker, ruku eder, secde halde durur, gurur ve kibrini yıkar. Allah'a karşı bunu ne yapamaz? Gösteremez. Ne kadar aşağı olduğunu gösterir. Yeryüzünde, fesatın kökünde tekbir ve secde şuurundan uzak büyüklenme vardır. Mü'minde ise benlik ve kibirlik hastalığını Allahu Ekber ne yapar? Keser atar. Eğer birisi hala Allahu Ekber deyip de benlik hastalığından kendini kurtaramıyorsa, kibir varsa, hep kendini savunmaya kalkıyorsa, her şeyin kendine olduğunu söylüyorsa, o zaman ona diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü o yürüyen bir kerest olmuştur. Allah'ın izzetini, şerefini ne yapmıştır? Bırakmıştır. Evet. Düzgün secde et. Kibrini kır. Burnu havada olanlardan var mı? Bu kadar. Allah hakkıyla namaz kılanlardan eylesin kardeşlerim. Eğer namaza önem verirsek birçok meselemizde ne yaparız? Firavun'un son ölüm halini biliyor musunuz? Secdet. E Musa secde dediğinde etmedi. Ne zaman etti? Ayetten sabit mi? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Diyorum. Yunus 90'da. O ana kadar kibirlendi. Ben de onun arkasından girerim deyip Musa ile tabiatını ne yapacaktı? Öldürecekti. Üzerine sular geliverince cup cup denizin dibini boyladı. Hemen baktı ki gelecek, ölecek, çıkamayacak. Dağ gibi sular tepesine indi. Ne tabiatı ne ordusu fayda vermedi. Şu anda kıyamete kadar ibretli kılları bile duruyor sakalın. Tam secde mahallinde Londra'da, müzede yayınlanıyor onu gören birçok kafir imana gelip hidayete geliyorlar iman ettikleri için kaldırmışlar aşağı koymuşlar yazmıyor insanı aşağı koymuşlar bir firavun olduğu yazmıyor ama biliniyor artık. biliniyor evet. ama secde halinde bakın yani normalde etmiyor ama ölüm anında bile kendini nereye atıyor rüküye değil bak kıyamada değil nereye attı ama Allah ölüm anındaki imanı ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Evet kardeşlerim bir de secdede tesbih var. Allah Azze ve Celle'yi sürekli ne yapıyoruz? Tesbih ediyoruz. Melekler diyor ki biz seni tesbih ederiz. Secde ederiz. Sen yeryüzünde bir kan dökecek. Sana isyan edecek varlık mı yaratacaksın? Allah Azze ve Celle onlara cevap vermiyor. Ve Bizler bugün secdemizde, ruhumuzda sürekli Allah'ı ne yapıyoruz? Tesbih ediyoruz. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala'yı hakkıyla inşallah tesbih ediyoruz. Secdede yaptığımız tesbihin anlamına baktığımızda tesbih Allah'ı ona yakışmayan şeylerden tenzih etme yani uzak tutmaktır. Bir anlamda Allah'ı büyük tanımadır. Ona noksan sıfatları yaklaştırmamadır subhanallah veya subhane rabbi el ala demek ona ibadet etmektir ki bu en büyük Allah'ı zikirlerden bir tanesidir ve kusur ve noksanlıklardan Rabbi nedir ee, tenzih etmedir Kur'an'da tesbih 3 temel anlama geliyor kardeşler birincisi aklama uzaklaştırma İkincisi anma, namaz, dua gibi. Üçüncüsü de kainattaki her şeyin ona uyması manasındaki biz bunların hepsini ne yapıyoruz? Yerine getiriyoruz. Bir gün birisi geliyor, Ey Allah'ın Resulü diyor, benim kafam çok kalın. Yani ben namaz kılacağım ama hiçbir sure bilmiyorum. Ne yapayım? Subhanallah. elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Yeterdi. Bunları de yat kalk namazı böyle ne yap kıl diyor. Demek ki hareketler yapılacak bu tesbihlerde ne yapılacak söylenecek. Demek ki bu çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Ve tekbir de zikir de bir iman ifadesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kalp elbiseni temizle ve Rabb'in ne yap? Bir diyor. Bu imanın nedir? ifadesidir. Kim kimi seviyorsa onun ismini ne yapıyor? Onu anıyor, onu zikrediyor, onu seviyor ve onunla insanları ne yapıyor? Korkutuyor. Biz birine çok kızsak falan ne deriz? Allah'tan kork deriz. Değil mi? Yani kimden korkuttuk? Mabudumuzla, ilahımızla. O karşıdaki hakikaten Allah'ın kuluysa. Allah'a ibadet eden bir kulsa Müslümansa, ne yapması gerekiyor? Allah'la korkutan bir insan, korkutulan insan orada ne yapar? Dur. Dur. Durmuyorsa sıkıntı var. Ne mutlu sadece Allah'ın önünde eğilip secdeden ve davranışlarıyla insan ve cin şeytanları kahredenlere. Yazıklar olsun tağutlar önünde basit çıkar için yaltaklanıp iki bükülüm olanlara. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hakkıyla amel eden samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Hakkıyla secdeden ve Rabbini tazim eden samimi kullardan eylesin. Şu an ihtiyaç içinde olan ve bizlerden dua İsteyen, yardım isteyen Müslümanlara da Allah Azze ve Celle yardım etsin. Evet. Kardeşliğimizi, kuvvetimizi artırsın. Evet. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike. Eşhüle la ilahe illa ente, estağfuruke ve etubu neye. Velhamdülillahi